Vallahi öfkemin kölesi olmayacağım. Nurya Akman Devletin resmi yemin metinleri öyle ağdalı ve duygudan yoksundur ki ne okuyanları ne de dinleyenleri etkiler. Törenlerde olayın sembolik yönüne ağırlık verildiğinden kelimeler üzerinde durulmaz. Zaten verilen sözlerin yemin sayesinde tutulacağına pek inanan yoktur. Herkes içten içe bilir ki yemin gerçekte Allah-kul ilişkisinin bir enstrümanıdır. İnsanlar hesap sormaya kalksa bile sonuç elde edilemeyeceği bellidir. Cumhurbaşkanlarının geçmişte nasıl yemin ettiğine bir bakalım. 1924 Anayasası'na göre göreve başlarken reisi cumhur sıfatıyla cumhuriyetin kanunlarına ve hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk Devleti'ne teveccüh edecek her tehlikeyi kemali şiddetle men, Türkiye'nin şan ve şerefini, vikaye ve ilaya ve deruhte ettiğim vazifenin icabatında hasrın nefs ayrılmayacağım şeklinde yemin eder ve sonunda vallahi derlerdi. 1961 Anayasası'nda Yemin Metin'in hem felsefesi hem de Türkçesi değişmişti. Cumhurbaşkanı sıfatı ile Türk Devleti'nin bağımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koyacağıma, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ve anayasayı sayacağıma ve savunacağıma, insan haklarına dayanan demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden ve tarafsızlıktan ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini koruyup yüceltmek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek için bütün gücümle ve varlığımla çalışacağıma namusun üzerine söz veririm. Görüldüğü gibi yeminin sonunda vallahi denmiyordu artık. 1982 Anayasası ise yemin metnine Atatürk ilke ve inkılapları ve layık cumhuriyeti ilkesi ibarelerini ve yeminin Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda olduğunu eklerken, söz verme eylemi namusla birlikte şeref üzerine de ant içmeye dönüştü. Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü mecliste yemin edecek. Bir vatandaş olarak nasıl bir yemin metni isterdiniz hiç düşündünüz mü? Amerikan başkanlarının ki kadar kısa bir yemin hoşunuza gider miydi mesela? Metindeki USA'yı Türkiye diye çevirin ve yüksek sesle tekrar edin. Ciddiyetle yeminimdir. Tüm içtenliğimle Amerika için çalışacağıma ve USA anayasasını var gücümle koruyacağıma yemin ederim. Allah yardımcım olsun. Yoksa daha şiddetli ifadeler mi isterdiniz? Mesela İtaat ve Terakki Cemiyetine girerken edilen oldukça uzun yemin metninin son bölümünde cemiyet üyesi ihanet durumunda başına geleceklere önceden razı olurdu. Şayet bunca taahhüdatı namuskarhaneye rağmen ihanet edecek olursam, alçaklık edenlere nerede bulunursa bulunsun takibe memur edilen Zabıta-i cemiyetin icra edeceği idam cezasına karşı şimdiden kanımı helal ederim. Vallahi ve billahi. Günümüzde cumhurbaşkanlarından, yeminimden dönersem, kanım millete helal olsun demesini bekleyemeyiz herhalde. Zatı devlet lularımız, Alevi bektaşı geleneğindeki gibi, elime, dilime, belime sahip olacağıma, hakkıma razı olup herkesin hakkını kendi hakkım gibi gözeticiğime. 73 millete bir nazarla bakacağıma diye ikrar da getiremezler. Öyleyse ne yapmalı da şu yeminlere biraz sahicilik katmalı? Şöyle bir metne ne dersiniz? Vallahi ve billahi yemin ederim ki devleti millete karşı önceleyen anlayışı tamamen terk ederek tüm vatandaşların haklarını koruyacağım. Ülkemizin bir insan hakları cennetine dönüşmesi ve dezavantajlı azınlık gruplarının kendilerini güvende hissetmesi için var gücümle çalışacağım. Tüm mesaimi kanunların evrensel hukuka ters düşmemesi, herkese eşitlik, adalet ve ihsan ölçülerinde uygulanmasının temini için harcayacağım. İnanç ve inançsızlıkları ne olursa olsun kimsenin kutsalları arasında ayrım yapmayacağım. Kendi görüşlerimi benimsenmesi yolunda bir adım atmayacağım ve böylece gerçek layıklık ilkesine sağlık kalacağım. Öfkemin kölesi olmayacağım. Milletin tek bir ferdini bile korkutmayacağım. Yazılığı ve sözlü ifadelerimde insanları rencide edebilecek kelimeleri kullanmayacağım. Konuşmaktan çok sorun sahiplerini ciddiyetle dinleyerek çözüm mekanizmalarını harekete geçireceğim. Siyasal partilerin iç işlerine Asla ve kata karışmayacağım. Görevde kaldığım süre içinde savurganlık yapmayacağım. Köşk için yapılacak tüm harcamaları milletimle paylaşacağım. Kim yaparsa yapsın, yolsuzluklara asla göz yummayıp denetleme mekanizmalarını sonuç alıncaya kadar çalıştıracağım. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sıfırlanmasını kendime gaye edineceğim.